Rahimni Şeytanır Racim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min ve min seyyiâti Men ve men yudlil fele Ve eşhedü illallah ve Muhammeden abdühû ve resûlüh Emmâ ba'd fe inne estaghal ve hayral hedîyi hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr Bugüne kadarki olan derslerimizde biz e, isim ve sıfat tevhidi rububiyet tevhidi konularını işlemiştik. E, bugün de Allah izin verirse uluhiyet tevhidine giriş yapacağız. Bunun öncesinde mukaddimesinde e, en büyük beş tağut nelerdir? Tagut nedir? Tagut çeşitleri nelerdir? İnşallah bugün konumuz bu olacak. Allah'ın Rab olarak birliğinin tasdiki ile esma ve sıfatlarında birliğinin kabulü ilme ve habere dayanan itikadi bir tevhid inancıdır. İlme ve habere dayanan itikadi bir tevhid inancıdır. Cümlesinde ilme ve habere dayanması Kur'an ve sünnet naslarına dayalı olduğunu ifade etmek içindir. Yani mesela isim ve sıfatlar noktasında Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah hakkında hangi sıfatları ispat etmişler, hangi sıfatları zikretmişlerse biz onları ispat ederiz. Hangilerini nef yetmişler, kabul etmemişlerse biz de onları reddederiz. Bu konuda sahabelerin üzerinde bulunduğu itikat üzerinde direniriz. Sonradan çıkan e, yorumlardan da şiddetle uzak dururuz. Mesela Allah Azze ve Celle'nin istivası, eli, ayağı, gülmesi gibi Kur'an ve sünnet naslarında sahih sünnette gelen sıfatlarına hiçbir mahlukuna benzetmeden o şekilde iman ederiz. Tevil, tahrif, teşbih, temsil, tekkif gibi e, bidat ehlinin yaptıkları açıklamalardan sakınırız. Onun Allah Azze ve Celle'nin ilah olarak birliğinin tasdiki ise, kuldan talep edilen amellerle ilgili bir tevhid inancıdır. Burada da bu ifadede rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki farklara işaret ediliyor. Rububiyet demek, Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini kabul etmek, onu rububiyetinde birlemek demek, yaratan sadece Allah'tır. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Rızık veren, öldüren, dirilten, kainatın idaresini elinde tutan, hüküm kendisinde olan, hüküm sahibi yalnızca Allah'tır. Rububiyet bu konularla ilgili. Uluhiyet ise Allah'ın ilahlıkta, Birlenmesi ise amellerle ilgili. Gerek kalbi, gerekse azalarla yerine getirilen ameller olsun. Bunlar da Allah'ın birlenmesi demek. tevhid Rububiye, Allah'ın fiillerinde birliğine inanmaktır. Allah'ın fiillerinde tek olduğuna inanmaktır. Yaratan, rızık veren, yaşatan ve öldüren odur. Tevhid-ül Uluhiyye ise Kulların fiilleri açısından Allah'ın birliğine inanmaktır. Yani Rububiyet'te Allah'ın fiilleri bakımından Allah'ın tek oluşu, Uluhiyet'te ise kulların fiillerini Allah'a has kılması. Kul namaz kılar, oruç tutar, rükuya varır, secde eder, zekat verir, korkar ve ümit içerisinde yaşar. Korku ve ümit Dengede bulunduğu halde yaşar. Bütün bunlar yalnızca Allah için yaparsa Allah'ı ilah olarak tek kabul etmiş olur. Buna göre tevhidül uluhiyye kulun gizli açık bütün ibadetleri yalnızca Allah için yapmasıdır. Allah dışındaki tağutlara ibadeti reddetmesi ve bunlara iltifat etmemesidir. Ayrıca Allah dışındakilere ibadet edenleri Allah'ın gayrısına kul olmuş görüp Batıl bir fiil işlemiş kabul etmelidir. Yani ben Allah'ı biliyorum ama şirk koşanlar da şurada şirk koysun, ben onları da severim, onlar da benim kardeşim, onlar da insan gibi. Böyle hoşgörücü bir yaklaşımda tevhid ehli asla bulunamaz. Onların o batıl işlerinden nefret eder bir an evvel onlara son vermesi için elinden geleni yapmak zorundadır. İnsanın böylesi davranışları sevmemesi ve tepki göstermesi icap eder. Allah'a ortak koşulmasını reddetmelidir. İşte tagutların inkarı bu anlama gelir. Yani onları sevmemelidir. Bunlara yapılan ibadeti batıl görmelidir. Allah dışında hiçbir mabut yoktur. Böylece uluhiyeti Allah dışındaki herkesten nefyetmiş olur. İlah, itaat edilen mabut demektir. Kendisine ibadet edilen mabut demektir. Kalp ona yönelir ve iştiyak duyar. Bunlar ilahla ilgili durumlardır. İlah için başka şeyler de söylenebilir. Mesela akıl onu tam olarak idrak edemeyip hayretler içerisinde kalır. Bu söylenenler sadece Rabbimiz için geçerlidir. Yani yalnızca Rabbimiz hakikatte ilahtır. Kalpler ona yönelmektedir. Kalpler Allah'a meyyâl. Allah'a meyilli olarak yaratılmıştır. Tabiatında bu vardır kalbin. Başkasına meylettiği zaman sıkıntılara, buhranlara düşer. İnsan kulluğa muhtaçtır. Nasıl Allah'ın Rab sıfatıyla rızık olarak yiyecek, içecek vermesine ve hayatının idamesini sağlamasına muhtaç ise aynı şekilde ilah sıfatıyla ona ruku ve secde etmeye, onu sevmeye, ondan korkmaya, ve ümit içerisinde bulunmaya muhtaçtır. Yani kalbin doğal bir ihtiyacıdır bu. Bu sebeple şöyle denilmiştir. Tek bir ilaha kul olmaktan yüksinen kimse birden çok ilaha kul olmak zorunda kalır. Yani Allah azze ve celle'ye kulluğu yediremeyen bir insan, buna yanaşmayan bir insan birden çok ilaha kul oluverir. İster istemez kul olacaktır. Ya tek ilaha? veya ondan yüz çevirse birden çok ilaha kol olmak zorunda kalır. İşte kalplerin yöneldiği ve ihtiyaç duyduğu mana budur. Velehül fasilu ila ummihi ifadesi ona meyil etmesi ve müştahk olmasıdır. Fasil deve yavrusu e, annesinin ona ihtiyaçı. Bu bir darbu mesel olarak söylenen bir e, cümle. Kalp Allah'a müştak olmaya muhtaçtır. Başkasına meylederse sıkıntılara gark olur. Bugün insanların e, krizler yaşaması, bir takım musibetler karşısında böyle e, ciddi bunalımlara girmesi kalbinde başka ilahlar edindiğinden dolayıdır. Allah'ın rızası dışında başka gayelerin peşinde koşmasından dolayıdır. Mesela insan dünyaya bel bağlıyor. Ahireti unutmuş, dünyaya bel bağlıyor. Bütün planlarını ona göre yapıyor. Allah, Allah'ın rızası olan işler hep ikinci planda. E, dünyada işi de rast gitmeyince ne oluyor? Bütün e, hayalleri, e, kalbini bağladığı şeyler ortadan kalkmış oluyor. Halbuki iman eden bir kimse için ve Rabbini birleyen bir kimse için böyle bir durumun söz konusu olmaması lazım. Çünkü iman eden kul bilir ki, Yaratan da Allah'tır, başına o musibeti getiren de Allah'tır ve yine onu o halden kurtaracak olan Allah'tır. İman eden kul bilir ki Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde buyurduğu gibi başınıza gelen şeyler içerisinde sizin şer zannettiğiniz, kötü zannettiğiniz nice olaylar vardır ki o aslında hayırdır, Allah bilir fakat siz bilmezsiniz diyor. Yine hayır zannettiğiniz öyle şeyler vardır ki hakikati halde o şerdir. Yani bizim gerçekten ilmimiz e, çok kıttır. Allah'ın ilmi karşısında kıyas bile edilemez böyle şeyler. E, bizim için hayırlı gibi görünen o kadar çok şey hakikati halde zararlıdır. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edip itimat eden kul bu gibi sıkıntılara düşmez. Bu gibi vartalarda bocalamaz. Ama Allah'a tevekkül etmeyen kul, Düştüğü sıkıntıda helak olacağını, hiçbir çıkar yol olmadığını düşünür, intihar gibi şeylere yönelir. Veya çareyi başka şeylerde arar, haram yollara sülük eder sıkıntının bir an evvel kendisinden kalkması için. Yani başka Rab'lere sarılır, başka ilah edindiği şeylere sarılır. Halbuki ilah olarak Allah'ı birleyen bunun idrakindedir, düştüğü sıkıntıdan kurtaracak yalnızca Allah'tır. Aynı şekilde bunu sadece sıkıntılar için düşünmemek lazım. Bolluk halinde de öyle. Hani bahçe sahibini örnek veriyor Allah Azze ve Celle. E, mal mülk edinmiş birisi vardı. Kardeşi ona, bir başkası ona e, Allah'a şükretmesi gerektiğini, Allah için bundan harcamada bulunması gerektiğini ihtar ettiğinde o böbürleniyor. Ben bu malıma herhangi bir şey geleceğini zannetmem diyor. E, eğer ben ölürsem, eğer ölüm varsa, ölümden sonra diriliş varsa... O zaman bundan daha iyisinin benim olacağını zannediyorum diyordu. Allah Azze ve Celle bir afet verip onun bütün malını mülkünü ne yaptı? Elinden aldı. O da kala kaldı. Yani e, zenginlik hallerinde kula şükretmesi vaciptir. Şükretmek eşşükrülillah, elhamdülillah sözleri değil. Yani Müslüman olmak için sadece la ilahe illallah sözüyle yetinenler, şükretmek için sadece... Elhamdülillah demeyi yeterli görür. Veya başına gelen musibette ya sabır ya sabır çekmeyi onu sabretmek zanneder. Bunlar değil. Kuldan istenen bir takım fiiller var. Bunların bir kısmı kalbe düşer, bir kısmı ağzalara düşer, bir kısmı dile düşer. Yani her birerinin yapması gereken şeyler var. Şükretmek yani dilde hamd etmek sadece dilin vazifesi. Azadan istenen o malı, Allah'ın sana verdiği, helalden verdiği o malı Allah yolunda harcamak. Müminlerin vasfını da Bakara suresinin başlarına nasıl ifade ediyor Allah Azze ve Celle? Kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda infak ederler diyor. Mümin, sahip olduğu şeylerin emanetçisi olduğunun şuurunda olmak zorunda yani Allah seni bugün zengin eder yarın fakir eder fakirlikte bir takım e, yapman gereken şeyler vardır sabır gibi e, Allah'a isyan içerebilecek bütün hal hareketlerden uzak durmak kalbini bu şekilde adapte ederek e, Allah'ın rızasına alıştırmak Allah'tan razı olmaya alıştırmak gibi e, zenginlik hallerinde de imkanı olanların imkanı olmayanlara kol kanat germesi hem de bu imanın şartlarından sayılıyor değil mi Komşusu açken yatan bizden değildir diyor. Çok e, ciddi bir ifade. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bunun gibi e, Allah'ın kendisine verdiği imkanları Allah'ın yolunda değerlendirmek zorundadır. Evet. Dünya ve ahiretteki sıkıntıların asıl sebebi Allah dışındakilere sevgi duyması ve boyun eğmesidir. İbadetin esası en üst seviyede nefsini hor görerek yine en üst seviyede sevgi duymaktır. Sevgi yoksa ibadet de yoktur. Boyun eğmek ve itaat etmek de ibadetin esasıdır. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Dinde zorlama yoktur. Doğru yol sapıklıktan, hak batıl yoldan, batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim Tagut'u reddedip Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa kulba yapışmıştır. Allah her şeyi iştir, bilir. Bakara suresi 256. ayet. En sağlam kul, La ilahe illallah kelimesidir. Buna tutunanlar, Tagut'u reddedenlerdir. Yani Allah dışında kul olunan her şeyi reddedip yalnızca Allah'a inananlardır. Tagut, Allah dışında rızayla tapınılan her şeydir. Tağut kelimesinin lügat itibariyle aslı taga, haddi aştı fiilidir. İbn-i Kayyım Rahime şöyle diyor. Tağut, kulların mabut ibadet edilen varlık, metbu yani tabi olunan varlık ya da muta, itaat edilen varlık sayarak kendilerine dayandıkları ve böylece haddi aştıkları her şeydir. Yani her itaat. Her ittiba değil, haddi aşmayı ifade eder. Her bir ibadet, itaat ve ittiba haddi aşmayı içeriyorsa bu tağut edinmeyi e, ifade eder. Her kavmin tağutu Allah ve Rasulü dışında kendilerine hakim otorite saydıkları, Allah dışında kendilerine ibadet ettikleri, Allah'ı dikkate almaksızın tabi oldukları ve Allah'a itaat olmayan konularla kendilerine boyun büktükleri şeylerdir. Bakın ifadelerin genelliğine. Allah ve Resulü dışında kendilerine hakim otorite saydıkları. Bir mezhep, sadece mesela e, mezhep taassubu yaygın bir şekilde asırlardan beri süregelen... E, hurafelerden birisidir. Yanlışlardan birisidir. Mesela Ebu Hanife'nin mezhebine tabiyim diyor. Ondan başka bir şey kabul etmiyor. Ve onu din ediniyor. İsterse mesela İmam Şafii Ebu Hanife'nin işitmediği bir sürü sayı hadis getirmiştir. Beni ilgilendirmez diyor. Hadis ben de diyor mezhebime bakarım diyor. Hadis sahihtir ama diyor beni bağlamaz. Bizim mezhepte delil değil o hadis diyor. Bakın bu Allah ve Rasulü dışında e, hakim otorite sayılan tağutlardan birisi. Veya cemaat lideri. Yani hocasına o kadar saygı duyuyor ki. Evet hocasına saygı duymaz gayet normal. Ama bu saygıda aşırı giderek onu hatasız, hata etse bile isabetli gören, hata etse bile onlara uymak gerekir diyecek şekilde onları Peygamberden de üstün bir seviye çıkarmak bu şekilde Allah ve Rasulü dışında edinilmiş otoritedir. Öyle ki mesela Allah ve Resulünün hükmü bir meselede belli. Ama hocasını o kadar çok seviyor, o kadar çok e, yüceltmiş ki gözünde, kalbinde. Ondan bir hata bile olsa, yani din öyle vardır onun, bir hikmeti, onun bir hikmeti, onun bir bildiği vardır diyor. E, ayrı bir makama oturtuyor. Tasavvufta bu tür şeyler... Işte, Artık e, o işin kalbi noktası olduğu için biz orasına şey yapmıyoruz. Yani dilde zahir olanlar bunlar. Vardır bir bildiği diyor. Tasavvufta bu biraz daha bariz. Bakın şeyhler tağut edin diyor. Yani şeyhin ne söylerse başka göz üstüne diyor. Bakın öyle ifadeler var ki İsmail Ankaravi Rusuhi dede ismiyle e, maruf Mevlevi şeyhlerinden Ankara'daki Mevlevi hanenin e, Baş şeyhi zamanında bayağı e, hürmet edilen saray uleması tarafı, şey saray tarafından da saygı gören e, yeri malum birisiymiş Osmanlı zamanında. Bunun Minhacül Fukara ismini kitabında şu ifade yer alır. Şeyhin içki dahi ise sen onu içki içerken dahi görsen tevil edeceksin. Diyeceksin ki Allah onu şaraba çevirmiştir. Yani bunun gibi tevhillerle ee, tasavvufta o kadar çok şeyler yutturulmuştur ki bu ümmete mesela Molla Cami, Molla Abdurrahman Cami, Nefatül Uns diye bir kitabı var bunun velilerin hayatlarını e, yani Allah dostlarının hayatlarını kaleme aldığını söyler binlerce, bine yakın binden fazla e, Allah dostu diye bilinen insanın hal tercimelerini verir bu kitapta bu ümmet bu kitapları başvurucu kaynağı yapmış o kitapta geçen isimleri Allah dostu diyerek onlara hiçbir şekilde dil uzatılmaması, onlara yapılan bir eleştirinin Allah ile harp etmek manasına geleceğini kutsi bir hadise dayanarak ne yapmışlar? Yerleştirmeye çalışmışlar. Bu kutsi hadiste der ki Allah Azze ve Celle, Buhari'nin rikak Babı'nda 38. hadis olarak gelir bu. Herhangi bir kul benim velilerimden birine düşmanlık ederse, onu üzerse ben ona harp ilan ederim diyor. Kulum kendisine farz kıldığım şeyle bana yaklaştığı kadar hiçbir amelle bana yaklaşamaz. Bunlardan sonra nafilelerle de yakınlığını artırır. Ta ki ben onun gören gözü, içten kulağı, yürüyen ayağı tutan eli olurum diyor. Böyle devam ediyor hadis. Bu hadisin baş tarafındaki cümleyi alarak sadece diyorlar ki işte eee yani Kur'an ve sünnet naslarıyla sanki tespit edilmiş gibi bu Nefatül Üns kitabında geçen isimleri Allah dostu olarak dayatıyorlar. Ve bunlara uzatılacak dilin Allah ile harp etmek anlamına geldiğini söylüyorlar. Yalnız unuttukları bir şey var. Bir kimsenin Allah dostu olabilmesi için Allah'ın kendilerine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi lazım. Hadis zaten öyle devam ediyor. Kendisine farz kıldığım şeyle bana yaklaştığı kadar... Kulun başka hiçbir şeyle yaklaşamaz diyor. En önemli farzı olan tevhidi bir kimse terk etmişse Allah'tan başkalarından medet istemeyi tabilerine öğrencilerine tavsiye etmiş. Hatta şunu söylemişse mesela Nefatül Üns kitabı bugün söz konusu edildiği için o kitaptan örnek verelim. Arabi ayın 1, 3, 5, 7 falan filan günlerinde diyor. Kavslar, kutuplar doğu yönünde olur. Bu günlerde Arabi Ay'ın şu günlerinde doğu tarafına yönelin ve ey Gavslarım bana yardım edin beni şu sıkıntıdan kurtarın diye seslensin diyor. Arabi Ay'ın falan filan filan filan günlerinde Gavslar, ebdallar, kutuplar, işte ricalı kaybedenler batı tarafında olur. Falan günler şu tarafta filan günler güney tarafında diyerek her bir yöne yani dörde bölmüştür Arabi Ay'ın günlerini. Her bir gün için şu taraftan istikaside bulunulur diyor. Bu apaçık şirktir. Ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey üretmiştir sabilerine, ne sahabe ne tabi böyle bir şeyle asla e, ilgilenmemişler. Bilakis bu gibi şeyleri hep reddetmişler. Çünkü bu Mekkeli müşriklerin benzerini yaptığı bir takım putlara ibadetti. Yani put dediğimiz zaman insanların aklına taşlar geliyor sadece. Bakın Tağuta. İbadet edilen her şey. Mesela Peygamber Aleyhisselatü buyuruyor ki, İsrail İsa Aleyhisselatü göklere çıkardıkları gibi beni göklere çıkarmayın. Siz yalnız şunu söyleyin. Allah'ın kulu ve Rasulü. Allah'ın kulu ve Rasulü. Demek ki alemlere rahmet olarak gönderilen, o razı olmadıkça e, cennet kapılarının, cennem kapılarının kapanmayacağı Rasul olan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile belli bir hadden fazla övülemiyor. Allah'ın kulu ve Resulü deyin diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Seyyidin ifadesini kullanmaya bile karşı çıkıyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Sahabelerinin ey Efendimiz ey Seyyidimiz diye seslenmelerine bile Allah Resulü aleyhisselatü vesselam razı olmuyor. Şeytan sizi saptırmasın diyor. Evet. Yani orada bir e Hat koyuyor. Bir kötülüğün önüne geçmek istiyor. İsa Aleyhisselam'ın sorgulanacağını haber veriyor. Ey İsa söyle bakalım sen mi dedin bunlara? Bana kulluk edin diye diyor. İsa Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam ümmetin şahit gösterecek. Hayır ben onlara kesinlikle böyle bir şey emretmedim diye. Bu ümmette şahitlik edecek. Neye? Binayen şahitlik edecek. Çünkü Allah kitabında haber veriyor. İsa Aleyhisselam ümmetine sadece tevhidi tebliğ etti. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Bunu tebliğ etti. Biz Allah'ın kitabında bunu görüyoruz. Ve biz Allah'ın kitabıyla şahitlik edeceğiz. Bizden bu şahitlik istendiği zaman. Ama bakıyorsunuz. Bugün İsa Aleyhisselam gibi e, şeyhler. Mesela Hristiyanlar sadece İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırmışken tasavvufta binlerce şeyh vardır. Mesela Nefatül Üns kitabından e, örnek verelim. Adam diyor ki bir tane e, şeyh vardı bunu övüyor ilk önce kerametleriyle şunlarla bunlarla övüyor. Ondan sonra çok affedersiniz misafirlerine hanımını pazarlamasından bahsediyor. Yani ikram olarak hanımını takdim etmesinden bahsediyor. Ve bunu bir Allah dostu olarak tanıtınca eleştiremezsin de oluyor onun arkasında. Nasıl eleştireceğim? Koskoca Allah dostu. Bu bu gözlüğü sana önceden takmış bulunuyorlar. Sen de orada yutuyorsun yani ister istemez. Bunun gibi daha nice şeyler var. İşte bir kimse böyle bir durumda Allah ve Rasulun bu konudaki yasağını, bu çirkin işleri yasaklamasını bilmesine rağmen Allah ve Rasulun yasağını bir tarafa atar da o, onlar büyük zatlardır, onların bildiği vardır derse Allah ve Rasulun bildirdiklerini hiçe saymış olur. Allah ve Rasulun bildirdiklerim önemli, falanca şeyin bildiğim önemli. Beni ilgilendirmiyor onun bildiği. Allah bizleri Resulü ile gönderdiği hak ve hakikatten mesul tutuyor. Yani bu konuda kalplerimizde en ufak bir endişe olmasın. Biz ancak batıla karşı çıkıyoruz bunları reddederken. Allah ve Rasulünü onlardan daha fazla sevdiğimiz için. Hiçbir Allah dostu diye takdim edilen kimseyi Allah ve Resulünden daha fazla sevemeyiz. Kim böyle yaparsa şirk koşmuş olur. Sevgi de şirk koşmuş olur. Bir Allah dostu olduğunu ne bileceğiz hocam? Vahir gelmiyor bize. Tabii. Zaten mesele bunların... Bu gibi temeldeki bazı şeylerin e, anlaşılmamasında Mesela Allah dostu deyince illa bir tarikattan yetişmiş olacak. Şeyh olacak ki onu veli kabul edesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir sahabesi hakkında veli tabirini kullanmamıştır. Veli tabirini kullanmamıştır. Sahabelerin hiçbirisi birbiri hakkında, hüsnizan ettikleri kimseler hakkında veli tabirini kullanmamışlardır. Halbuki bu sahabeler... Kendilerinden sona gelenlerden kat kat, derece derece üstün. Allah Azze ve Celle haber veriyor bunu. Allah'ın dostu olduklarında hiçbir şüphe yok bu sabilerin. İşte sonra... Ama sahabelerin durumuna bakın. Hatta tabiinin sahabilere bakışına bakın. Ömer bin Hattab radiyallahu anh diyor ki, Ben Allah ve Rasul'un getirdiklerine muhalif bir hal ve hareket içerisinde olursam sizler ne yaparsınız diyor. Bir tanesi kalkıyor diyor ki bu kılıcımızla düzeltiriz seni diyor. Ömer radıyallahu anh bunun üzerine hamd ediyor Allah'a. Böyle olmasını istiyor. Bunlara bakıyorsun şehin zina bile etse bir hikmeti vardır diyeceksin diye yorumluyorlar. Şimdi bu şeyhler mi daha doğru yolda yoksa Hazreti Ömer mi daha doğru yolda? Acaba Ömer radıyallahu anh o kılıcla tehdit edenler bir Allah dostluğuna düşmanlık içerisinde miydi? Allah'ın düşmanlığını mı kazanmıştı? Ömer radıyallahu anh böyle bir tavrı takdir ederken bunlara ne oluyor da nasıl kızıyorlar? İkisinden birisi hak, biri batıl. Acaba hangisi? Bu meselede hakkın nerede olduğu gayet açık. Hak da açık, batıl da açık. Evet. Aynı şekilde Allah ve Resulü Dışında Allah Azze ve Celle sadece Resulüne itaat yetkisi vermiştir ve bunu şu sözleriyle ifade etmiştir. O Allah'ın Resulü Allah'ın izniyle kendisine itaat edilendir. Nisa suresinin 64. ayetinde bu şekilde buyurur, 80. ayetinde Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor. Yani Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir. Bunun yanında yani Resulü itaate izin verdiğini Allah Azze ve Celle haber verirken başka şeylere itaat edenlerde de şiddetleri reddediyor. Deliliniz nerede, Burhanınız, sultanınız, yetkiniz nerede ki siz bu şeylere itaat ediyorsunuz diyerek Resulü dışında itaat eden her şeyde reddediyor Allah Azze ve Celle. He, demek ki biz alimlerin hakkını tanımak zorundayız ama bunu da şundan dolayı tanırız. Ebu Derda radiyallahu anh'den gelen rivayette buyuruyor ki, ilim ancak taallüm iledir. Estağfurullah. Ee, büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen, alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Alimimizin hakkını tanımak ifadesi, alime gösterilmesi gereken bazı edepler vardır. Bunu e, bu adaba dair, müstakil yazılmış eserler de vardır. yani bir hocayla öğrenci arasındaki edepler ne şekilde olmalı? nelere dikkat edilmeli diye. Bunlardan birisi Allah rahmet eylesin. İmam Acur'nin e, ahlakul ulema kitabıdır. E, bir alimin öğrencilik sırasında hocasına göstermesi, Hoca olduktan sonra öğrencilere göstermesi gereken edeplere dair. Veya emsaliyle olan münakaşalarda, konuşmalarda, teatilerde e, nelere dikkat etmesi, neleri gözetmesine dair e, meseleleri tek tek delilleriyle, kitap ve sünnetten delilleriyle ele almıştır. Bunun gibi e, şeyler var. Ama alimin hakkını tanımak demek onu hatasız görmeye götürmemeli. Ama şu var, mesela hocan hata etmiştir, onu pat diye e, yüzüne söyleyip de ...alakaları kesmek şeklinde değil de... ...zamana bırakarak... ...ondan o hatanın... ...düzelmesine... E, vesile olabilecek şekilde güzel bir şekilde... ...ikaz etmek, hatırlatmak... E, ...uygun bir üslup... ...kullanmak gibi şeyler vardır. Bu doğrusudur. Ama yanlışı ne burada? İki tane yanlış söz konusu. Ya komple reddetmek... ...ya da komple kabullenmek. Yani... Artı sonsuzla eksi sonsuz dediğimiz ifratla tefritten uzak bir şekilde olmalı bunlar. Maalesef öyle e, bidatler yayılmıştır ki bunların çoğu alimlere saygıda yanlış anlayışlar sebebiyledir. İlim ehli, mesela bunların başında mezhep sahibi imamlar, mezheplerin kendilerine nispet edildiği, Ebu Hanife, Şafi, Ahmet bin Hanbel, Malik bin Enes gibi imamlar. Bu alimler gerçekten bu dinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinin ortaya çıkması için ciddi manada çalışmış kimseler. Bu yolda en çok eziyeti de çekmiş kimseler. Fakat onlar masum olmadıkları için kendilerine ulaşmamış bazı hadisler olabilir... Veya yanıldıkları, hata ettikleri noktalar olabilir, yanlış anladıkları noktalar olabilir. Bunlar peygamber değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, Her Ademoğlu hata edicidir, hata edicilerin en hayırlıları da tevbe edenlerdir diyor. Yani her Ademoğlu, her beşer hata edicidir. Peygamberler de dahil Bak, peygamberlerden de zelle sadr olmuştur. Ama onların yani iman edenlerin genel manada özelliği hatada ısrar etmezler. Hatada kasıtlı hata yapmazlar. Bu imamlarımızdan da böyle kasıtsız e, hata adı üstünde hata amd, amden yapılan şey değil, kasten yapılan bir şey değil. E, yani yanlış değil. Hata diyoruz buna. Yani herhangi bir bilinç, herhangi bir kasıt haricinde e, istemeksizin gelmiş hatalardır bunlar. E, onlara biz bu ithamı yapamayız. Onlar çünkü hakkın zuhuru için canlarını hiç çekinmeden feda eden insanlardı. Zulüm yaşamış, belli zulümler karşısında eziyetlere katlanmış, hapis, dayak, kamçılanma onları hakkı söylemekten asla, inandıkları şeyi söylemekten asla geri durdurtmamıştır. Bunlar gerçekten mücadele etmişlerdir ama onların bu şekilde mücadele vermiş olmaları her sözü haktır, onun azından ne çıkarsa haktır manasında değildir. Mesela biz bu topraklarda işte anadan doğma Hanefi'yiz. Hani öyle doğuyoruz, öyle dünyaya geliyoruz. Niye? Çünkü annemiz babamız Hanefi, biz de doğduğumuz zaman otomatikman Hanefi oluyoruz. Bu şekilde anlaşıldığı için. Şimdi bakın, Ebu Hanife Rahimeullah Kur'an-ı Kerim'deki hamr ifadesinden hareketle şunu söylemiştir. Hamr üzümden elde edilen sarhoş edici içkilerdir. Ee, ha, üzüm dışında elde edilen içkilerin sarhoş etmeyecek miktarını içmek caizdir demiştir. Buradan yanılmıştır Ebu Hanife. Biz Ebu Hanife yanılmıştır derken e, Allah Koskoca imamın hatasını bulduk görüyor mu falan filan bu edayla değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşan sahih hadise binaen söylüyoruz. Yoksa kendimizi ortaya koyup biz doğrusunu bulduk Ebu Hanife yanıldı demek için değil. Biz Ebu Hanife'nin yanında hakikaten kendimizi kıyaslayamayız. Ama Allah Resulü Aleyhissatvesam önünde de Ebu Hanife de olsa geçiremeyiz. Allah Resulü Aleyhissatvesam buyuruyor ki: Her sarhoşluk veren, her sekir hali veren şey hamr'dır. Yani ayette geçen hamr yasağına üzümden başka şeyden de elde edilmiş olsa o da hamr'dır. Her saçma hoşluk veren şey hamırdır, her hamrında haramdır. Zerresi de haramdır, çoğu da haramdır diyor. Azı da haramdır, çoğu da haramdır diyor. Böylelikle yani bu net, sarih ifadeden sonra artık biz Ebu Hanife'nin o kavliyle asla amel edemeyiz. Ebu Hanife hakkında da üst nizam besleriz, o imam e, iştihad etmiştir. O meseledeki hakkı bulmak için elinden geleni sarf etmiştir ama isabet edememiştir. Allah onu affetsin deriz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Hakim iştahat eder de, isabet ederse ona iki ecir ama hata ederse bir ecir vardır diyor. Hiç kimseye hata ettiğinden dolayı ecir verilmez. Bu ifade yanlış anlaşılmaz. İştahat ettiğinden dolayı ecir alır. İsabet eden hem iştahat edip hem isabet ettiğinden dolayı iki ecir alıyor. Ama hata eden, iştahat ettiğinden dolayı bir alıyor ama isabet edemediğinden dolayı ikinci ecini alamıyor. Sadece bu var. Bu sebeple müştehit bir alim dahi olsa onun hatasına uyulmaz. Yani e, hatasını dediğimiz gibi ancak kitap ve sünnetin açık ifadeleriyle anlarsınız, anlarız. Yoksa kendi görüşümüzde, ya o, o görüşte ben bu görüşteyim, böyle bir şey yok. Dinde görüşler asla e, mesnet değildir. Dayanak değildir. Bilakis din hakkında kitap ve sünnetin nasları hakkında şahsi görüşleriyle söz söylemek e, şiddetle yasaklanmıştır. Dolayısıyla kıyasla hükmedenler, rey ile hükmedenler de e, onların rey ile kıyas ile verdikleri hükümler dinde delil olarak görülürse onlar tağut edinilmiş olur. Ebu Hanife aslında tağut olmasa da bir kimse Ebu Hanife'yi Ebu Hanife'nin çıkardığı sonuçları, şahsi görüşüyle söylediği söz veya daha sonraki alimlerden herhangi birinin şahsi görüşüyle söylediği, kendi anlayışını dinde delil olarak ele alırsa onu tağut edilmiş olur. Bakın, biz bu alimlerin bile, din adına konuşan bu ilim ehlinin bile sözlerini bu şekilde reddediyoruz. Kaldı ki bu beşeri kanunlarla yöneten tağutları, çok çok gerilerde bırakıyoruz. Neden? Yani e, bugün şu nokta ayırt edilemiyor. Hükmetmek ayrı bir şeydir. Hüküm koymak ayrı bir şeydir. Hüküm koyan kafir olur. Dinde hüküm koyan kafir olur. Hükmetmek Mevcut olan hükümle hükmetmek. Yani Allah'ın indirdiği ve hükmetmeyenler kafirlerin ta diyor ayette. Mevcut olanla hükmetmek zorundayız bizler. Allah ve Resulü tarafından konulan hükümlerle hükmetmek zorundayız. Bu hükümleri terk eden kimse fasık olur. Yani bu hükümlerle hükmetmeyen kimse fasık olur. Ama bunun yanında bir de hüküm koyma varsa, şeriat koyma, yasa koyma varsa o kimseler İslam dininin dışına çıkarırlar. Kanun, kanun, kanun. E veya kanun olduğu gibi yani devlet yöneticilerinin planında o kanundur. Aynı şekilde bu yetkiyi bir insan imamlara verirse, alimlere verirse bu da aynıdır. Arasında hiçbir fark yok. Yani e, şöyle düşünelim bunu meselenin daha iyi anlaşılması için. İştahat denilince insanlar şunu anlıyor. Ya işte falanca alim işte at makamına geldi. O artık din adına istediğini konuşabilir. İstediğini helaldir, istediğini haramdır. Kim alimlere böyle bir yetki veriyorsa onu tagut edinmiştir ve ve küfre girmiştir. Allah'tan başkasının hüküm koyma yetkisinin olduğuna inandığı için. Yahudi ve Hristiyanları Allah ile bu sebeple rab edinmekle itham ediyor. Onların şirk koştuklarını bu şekilde beyan ediyor. Ne diyor bakın? Allah'ın e, helal dediği bir şeyi o alimler helal haram sayınca haram saymıyor muydunuz? Onların Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal sayınca siz helal kabul etmiyor muydunuz diyor. Onlar helal sayınca. Alimlere böyle bir yetki verdiklerinden Rab edinmiş oluyorlar. Alimlerin böyle bir yetkisi yok. İştihat kesinlikle bu anlamda değildir. İştihat, Allah ve Rasulünün hükmünü tespit etmek için gösterilen çaba ve gayrettir. Bir meselede su mu içmek? Su içmenin dindeki hükmü, Allah ve Resulü'nden gelen hükmü neyse onu Allah'ın kitabında aramak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde aramak işte ihtiyat bu. Yoksa e, ayet ve hadisleri kıyaslayarak veyahut e, kafasından bir şeyler ortaya koyup işte ben şuna şöyle fetva vereyim, buna böyle fetva vereyim diyerek kendisini o şekilde gören insan da o kimseye böyle bir yetki veren insan da hüküm koyma tehlikesine girer. İşte bu küfürdür. İnsanı İslam dininden ok gibi dışarı çıkarır. Bu sebeple demokrasi düpedüz apaçık küfür dinidir. Demokrasi ve her türlü beşeri sistemler. Sadece demokrasi değil. Demokrasi bugün e, bu küfür sistemleri içerisinde belki en ehveni şer. Yani çirkinliklerin, kötülüklerin en hafif kalanı demek durumunda kalıyoruz. Çünkü o kadar da yatmacı küfür sistemleri söz konusu ki demokrasi bile mesela bu ülkede Atatürkçülükle endekslemişlerdir. Atatürkçülüğe aykırı düştüğü zaman kesinlikle demokrasi işlemez bu ülkede. Yani bir takım kaydı şartlar altına almışlardır. Beşeri sistemlerin durumu bu. Allah'ın dışında kendilerine ibadet ettikleri mesela bazı şeyhler var. Mesela bunlardan Şeyh Abdülkadir Geylani'yi özellikle ayrı tutuyoruz. Şeyh Abdülkadir Geylani tevhid üzere yaşamış bir insan. Hiçbir zaman öğrencilerine benden yardım isteyin benden medet isteyin dememiş. Bilakis demiş? Yalnızca Allah'tan iste. Sakın Allah'a hiçbir şey ortak koşma diyerek sohbetlerinde Açık açık bunu söylemiştir. Ama sonrakiler ne yapmış? Abdülkadir Geylani öyle yüce bir velidir ki, işte sen ondan medet istesen, o senin yardımına yetişir. Bu inancı yerleştirmişler. Kim bu şekilde inanırsa Abdülkadir Geylani tağut edinmiştir. Abdülkadir Geylani'nin bu işte hiçbir suçu olmamasına rağmen. Onu tağut edinmiştir. O kendi kendine tağutluk yapmıştır. Yani bu şekilde inanan kimse kendisi haddi aşmıştır. İçinde kutsallaştırmıştır. Evet. Allah'ı dikkate almaksızın tabi oldukları ve Allah'a itaat olmayan konularda kendilerine boyun büktükleri şeylerdir. Yani e, Allah'a isyan içeren konularda mahluka itaat. Evet. Eğer mabud Allah dışında başka bir şey ibadet edilmesini reddeden salih bir varlık ise Burada ibadet onu emreden şeytana yapılmış olur. Burada ibadet onu emreden şeytana yapılmış olur. Mesela az önce örneğini verdiğimiz konuda Abdülkadir Geylani dedik ki e, tabilerine, öğrencilerine dememiştir ki benden yardım isteyin. Bunu dememiş. Sonrakileri ne yapmış? Abdülkadir Geylani öyle bir veli ki sen ondan medet istediğinde de senin yardımına koşar diyor. Şimdi bir insan... E bu şekilde inanmak için ne yapacak? Şeytanın bu konudaki vesveselerine uymuş olacak. Yani tağut olan şeytana itaat etmiş olduğundan dolayı bunları yapar. Abdülkadir gelen değil buradaki tağut. Şeytan. Bu ibadeti emreden de tağut olmuş olur. Dolayısıyla son zamanlardaki şeyhlerin yaptığı gibi. Mesela Fethullah Gülen diyor ki, Falanca yerde, bal bir sele sürüklendik, kapıldık, gidiyorduk diyor. Yetişli ya Hamza dedim diyor. O yüce zatın ruhaniyeti geldi bizi kurtardı diyor. Allah Azze ve Celle nerede? Yani ona Allah'a ait sıfatları vermiş oldu. gaybten işitme sıfatını verdi. Yardıma gelip kurtarma sıfatını Allah'tan başkasına da vermiş oldu. Bu sözleriyle başkalarını da teşvik ettiğinden tağut oldu. Bu şey doğru mu hocam? Atatürk Geylani'ye bir ses geliyor. Feski fırlatıyor. Yok. Bunlar uydurma şeyler. Burada bunu söylediği zaman ayeti mi tevil etmiş oluyor? Hangi ayeti? Yani işte <gülüyor> Yani herhangi bir ayet demek istiyorum. istiyor. <Gülüyor> <gülüyor> Burada, evet. Şimdi e, bu konuda mesela ayetin ifade ettiği sadece şudur. Şehitler hakkında. Hadi Haz Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit olduğunda şehitlerin efendisi diye bildirildiğinden ee, Allah Azze ve Celle diyor ki Şehitlere ölüler demeyin, onlar diridirler. Şimdi ifade bu. Devamını almıyor ama. Velakin la teşurun diyor. Onlar ölü Değil, ölü demeyin onlara, diri diriler. Lakin siz anlayamazsınız. Siz onlar hakkında bilgi sahibi olamazsınız diyor. Allah Azze ve Celle bunun altını çiziyor. Önüne tıkıyor. Ama bu ne diyor? Ben bilgi sahibiyim. Ben seslendim, o bana yetişti diyor. Ben bunları biliyorum diyor. Burada bak ayeti aşıyor. Ne anlamamız gerekiyor yani orada ayeti aşmak şey Hap takutluk yapıyor Tağutluk yani. Yapıyoruz. Yani insanları batıla yönlendiriyor bu sözleriyle. Hiç ayetlerini de destekliyor. Allah'tan başka şavaçların verdiği. Yani medet istenince birileri kalkıp gelip o kişiyi kurtardığını da söylemiş oluruz. Böyle bir yetki veriyor verebiliyor. Evet. Sebe suresi 40 41. ayetlerinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Gün gelecek hepsini mahşerde toplayacak. Sonra da melaiikeye yani melekleri Şunlar size mi tapıyorlardı diye soracaktır. Bakın meleklere tapanları Allah Azze ve Celle reddediyor. Açıklama gelecek. Müşriklerin iddialarından seni tenzih ederiz. Melekler bunu söyleyecek. Bizim dostumuz, koruyucumuz onlar değil sadece sensin. Hayır onlar bize değil cinlere tapıyor ve ekserisi onlara inanıyorlardı diye cevap verirler. Şimdi bakın meleklerin müminler için, iman edenler için karşılanma dileyeceklerini Allah azze ve celle haber veriyor. Meleklere bu yetki verilmiş. Allah Resulü aleyhissat ve da şefaat yetkisi vereceğini bildiriyor. Ama meleklere de melekleri de Allah'a şirk koşanlardan bahsediyor bu gibi ayetlerde veya cinleri. Neden? Yani melekler nasılsa e, İnsanlara yani iman edenlere bağışlanma dilemeye izinli. Biz de gitsek meleklere ey falanca melek, ey filanca melek benim için bağışlanma dile. Bunu dedikleri için bak Allah Azze ve Celle müşrik diyor onlara. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bizim, biz insanların meleklerden istemesine izin vermemiştir. Meleklerin bizim adımıza istemesine izin vermiştir ama bizim meleklerden istememize izin vermemiştir. Biz izin verilmeyen bu işi yaptığımızda neuzübillah şirk koşmuş oluruz. Peki şey çıkarabilir miyiz bundan? Bizim peygamberden dahi işlememi... E, tabii onu diyorum ne? bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat yetkisi vereceğini bildiriyor kıyamet evet. gününde. Bak, bu gayet açık. Evet. Bu gayet açık. Ama, bizim Ama de şefaat, şefaat ya Resulullah diye dünyada bizim böyle bir istekte bulunmamızı buna izin veren hiçbir şey yok. Bu şekilde münada, nida, nida ifadeleri, yardım isteme ifadeleri ibadettir. Ve Allah'tan başka kimseye yönlendirilemez. Ama bunun önü açık, şöyle diyebilirsin. Ya Rabbi beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle. Allah'tan istersin bunu bak. Evet. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu istemeyi Allah'a değil de başkasına yönlendirdiğin zaman, ibadet olan dua Allah'tan başkasına yönlendiği için, ibadette şirk yani uluhiyet tevhidinde, e, şirk gündeme gelmiş Tabii oluyor. Da, anlayamıyorlar herhalde. Direkt Allah'tan istiyormuş gibi geliyor. Ha, o, onu bilmeyen insanlar var hakikaten. Evet, Mesela şefaat var. Ya Resulallah derken Allah'a seslendiğini zanneden insanlar var. İşte bunu şu şekilde anlatmak lazım. Yani Allah'tan işte. Allah'ım benim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şefaatle naileyle diyerek. Bunu çünkü şefaat Ya Resulallah demenin şirk olduğunu anlattığında insanlar sanki biz şefaati inkar ediyormuşuz gibi Aynen öyle anlaşılıyor. Hocam buraya gelmişken bir de yüzü su hürmetine dua eden bir bahçesizlik. Yani bunlar hep ibadet kavramına dahil olan hususlar. Ee, mesela Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği ibadet şekli değil bu. Yani yüzü su hürmetine şeklindeki ifade. Ee, şöyle izah edeyim. Dua bir ibadettir. Bunu kabul edince ibadetin şekli, şartları ne şekilde yapılacağı sadece Allah veya Resulü tarafından belirlenir. Şimdi Resulün öğrettiğinde böyle bir şekil yok. Eğer bu caiz olsaydı herkesten önce sahabeler bunu yapardı. Sahabelere öğretilirdi bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine bile nasıl salavat edeceğimizi en ince ayrıntısına kadar hangi hallerde, ne durumlarda salavat edeceğimizi bize öğretmiş. Benim için... Rabbimden vesileyi isteyin diyor. Evet. Bu vesile şefaat makamıdır. Kıyamet gününde bana bu verilecektir. Allah bana bunu vaat etmiştir diyor. Bunu diyor her ezanın sonunda e, o ezan duasıyla içerisinde var ya evet. o duanın içerisinde var bu. Bunu isteyin diyor Peygamberi Esselet ve es Bunda Bakın bunlar meşru olan şeyler. Allah Azze ve Celle vebtegu ilehil vesile. Vesileyi arayın. Vesileye sarılın diyor. Maide 35'te. Ama her vesile demiyor bakın. El vesile. Elifliam takısıyla e, şeriat tarafından meşru olan vesilelere sarılın. Mesela salih ameller vesiledir. Salih kimselerden dua istemek de vesiledir. Mesela ben Burhan abiye gittim desem, desem ki ya Burhan abi benim için dua et. Desem. Burhan abinin duasıyla hayatta olan birisinin duasıyla tevessül etmem bu meşrudur. Ama ölmüş birinin işte yüzü su gibi ifadeler caiz olsaydı Ömer radıyallahu an. mesela yağmur duasına çıktığında Buhari'nin e, istisgababında rivayet ettiği hadiste ne diyor? Ey Allah'ım biz Nebi aleyhissalatü vesselam hayattayken onunla senden yağmur isterdik. Yani o geçer dua ederdi Onun duasını vesile ederdik. Ama şimdi o aramızda yok. Bu, bu, bu zamanda da onun amcasıyla sana tevessül ediyoruz diyor. Ve amcası Abbas radıyallahu an çıkıyor. Allah'a dua ediyor ve yağmur yağmaya başlıyor. Eğer ölülerle tevessül, e, yani onun yüzü su hürmetine veya bir şekilde tevessül caiz olsaydı Ömer radıyallahu an herhalde daha fazletli olan Peygamber aleyhisselatü vesselamı orada aracı kılardı. Ya bu vesile çarptırılır yani. Evet. gibi anlamayın Evet. Evet. Bunların yüzüsü var. Bunun haram olduğunu söylüyor. Ebu Yusuf da Beş dakika <gülüyor> Ne iş hayırdır? Sizler şöyle arada şey yapın da. O zaman dinleyemiyoruz. durdum. Şimdi e, bugün aslında kısa tutmaya yapıyorduk da e, böyle ek ayrıntılara girince şöyle gör, şu kaydı bitirelim inşallah biraz sabredelim inşallah eğer mabud kendisine ibadete çağıran ve buna rıza gösteren bir varlıksa kendisine ibadete çağıran ve bundan razı olan bir varlıksa ya da taş ağaç gibi şeylerse Allah'ın kullarına reddetmelerini ve beri olmalarını emrettiği tağut bunlar olmuş olur En büyük beş tağutun birincisi, Allah dışında başka bir varlığa kul olmaya çağıran şeytan. O, Rahman'a itaate değil, bizzat kendisine kul olmaya davet etmektedir. Allah'ı inkar ve Resul'ün yalanlama konusunda şeytana itaat etmek, Allah dışında bir varlığa ibadet etmek demektir. Ancak günahları haram kabul etmekle, yani günahın günahlığını itiraf etmekle, onu haram olarak kabul etmekle ve Allah'a ve Resulüne iman etmekle beraber bir takım günahları işleme konusunda şeytana itaat etmek, ona tam olarak itaat etmek değildir. Çünkü şeytanın asıl hedefi olan, şeytan asıl hedefi olan kalbi ele geçirememiştir. Yani sadece azalarda bir isyan söz konusudur ama kalp e, imandan çıkmış değil.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 Günah işlesek bile işlediğimiz bir hatayı kesinlikle kalp noktasında yani itikat noktasında bitirmemek gerekiyor. Mesela e, şeytanın bu yönde kullandığı şeylerden birisi Yaşar Nuri gibi belamlardır. Bu ülkede başlarını açan insanlar vardı. Kendilerini günahkar kabul ederlerdi başlarını açmakla beraber. Bunlar İslam dini dışına çıkmazlardı. Ama bunlar onlara şu fetvayı verdiler. Kur'an'da böyle başörtme diye bir şey yok. Dinde başörtme diye bir şey yok. Ee, yani başı açmak helaldir. Yani bunda haramlık bir şey yok. Telkinli verdiler. Bu insanlar da hiç Allah'ın kitabına bakma bile gereği duymadan ne yaptılar? Nefslerinin hoşuna gitti ve bu sefer yaptıkları şeyi helal inanmaya başladılar. Böylelikle İslam dininde dışına çıkmış oldular. Herhalde, herhalde. Ha. Diğer türlü sadece fasık idiler. Günaha, giriyor. Günaha giriyorlar. Ayrıca tağut etmiş oldular. Evet. İşte tavuta ibadet bu şekilde gerçekleştiğinden şirk oluyor. Sünnet ve icma da küfür ile diğer günahları tefrik etmiştir. Yani arasına ayırmıştır. Kulun aşamayacağı sınır şudur. Allah'a kulla ve itaat etmeye çağırmak. Eğer bu nokta aşılıp kendisine kul olmaya çağırınca Haddi aşmış duruma düşer, böylece tagut tağut olur. İkincisi, Allah'ın indirdiği ahkamın dışındakilerle hükmeden otoriteler. İkinci tağut bunlar. Bunlar da Kur'an'ın sarih ifadesiyle tağut sayılmışlardır. Nisa suresi 60-61. ayetlerinde, ''Baksana, hem sana indirilen, hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına.'' Kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister. Kendilerine haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resul'ünün hükmüne gelin denildiğinde münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün. Yine Şura Suresi 21. Ayetinde Yoksa Yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putlarımı var, ortaklarımı var. Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere elbette gayet acı bir azap vardır. Evet, çünkü kulun sınırı Allah'ın hükümleriyle hükmetmek, onlarla kendisini bağımlı hissetmek ve onlara başvurmaktır. Eğer kul haddi aşıp Allah'ın indirdiği hükümleri dışlayıp istediği şekilde hükmedebileceğini vehmederek kendisinin rububiyet ve uluhiyeti olduğunu iddia ederse isyana dalmış ve tağut haline gelmiş demektir. Üçüncüsü Allah'ın ahkamını tayyir eden, bozan, değiştiren zorba krallar. Tağutların üçüncüsü bunlar. Bunlar da aslında birinci gruba dahildirler, yakındırlar. Ancak bunlar kendilerinin Allah'ın hükümlerini değiştirip tebdil etme hakları olduğunu savunmuşlardır. Yani bu krallar biz Allah'ın hükmünü değiştirebiliriz demişlerdir. Tıpkı rahipler, hahamlar ve dalalet, sapıklık önderleri gibi. Bir önceki grup ise müstakil olarak hüküm vazetme hakları olduğuna inanıyorlardı. Biz de hüküm koyarız diye inanıyorlardı. Bunlar kendi heva ve heveslerle hüküm koyabileceklerini düşünmekteydiler.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 e, peygamberlerine Allah Azze ve Celle hitap ediyor. Böyleyken ayetlerimiz kendilerine açık deliller halinde okunduğunda ahirette huzurumuza varacaklarını ummayanlar bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. Yani şart, şart e, e, iman ederken şart koşuyorlar. Yani. İman etmelerine rağmen. De yani ki uygun bir şey. <gülüyor> gibi. evet onu kendiliğimden değiştirmem Asla olacak iş değil. Çünkü ben sadece bana vahyedilerine tabi olurum. Ve eğer sizin arzunuza uyarda Rabbime isyan ederse o müthiş günün azabından da korkarım. Evet. Allah'ın dininde değişiklik yapabileceğine inanılan krallarda taguttur. Tagut denilmiş olur. Veya bu kral olmaz da daha küçük çapta birileri olur. Harketmez. Dördüncüsü. Allah dışında kendilerinin de gaybı bilebileceğini savunan kahinler, şeyhler de bu kapsamdadır. Gayb iddiasında bulunan kimseler de. Rabbimiz bu noktada şöyle buyurmuştur. Cin suresi 26-28 ayetleri bunlar. O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye, bir rasule bildirir. Bu durumda o elçinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Ta ki Elçiler Rab'lerinin mesajlarını o gözetleyicilerin kendilerine hakkıyla tebliğ ettiklerini kesin olarak bilsinler. Yani Resulüne bile tebliğ ederken bakın e, koruyucularla, şeytanların çalmasından koruyarak iletiyor Rabbimiz Azze ve Celle. Devam ediyor ayet. Doğrusa Allah kullarının nezdinde ne var ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. Buna göre kul... Ancak Allah'ın öğrettiklerini bilebileceğini kabul etmelidir. Allah'ın kendisine has kıldığı sıfat-ı rububiye içerisinde, yani Allah Azze ve Celle'ye has olan rububiyet sıfatları içerisinde kaybı bilmek de vardır. Kul, hatta aşıp Rabbimize ait sıfatları kendisine nispet ederse veya kullardan birine nispet ederse, tağut haline ya kendisini getirmiş olur veya hatta o e, bu kaybı bilmenin nispet ettiği kimseleri getirmiş olur. Beşincisi de, Zarar verme ve fayda sağlama, yaratma, yaşatma, öldürme, kalplerin dönüştürülmesi ve istediğine yönlendirilmesi iddiasında bulunan sihirbazlar. Bunların hepsi Rabbimize ait sıfatlardır. Eğer kul, kulluk sınırını aşarak Rabb'e ait sıfatları kendisinde var vehmine düşerse tağut olur. Kur'an'da şöyle buyrulmuştur. Tuttular, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular.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 Fakat Allah'ın izni olmadıkça onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyler öğret öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin ahirette nasibi olmadığını pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü. Keşke bunu anlasalardı. Bakara Suresi 102. Ayet Tağutların reddi, Allah dışında hiçbir varlığa tapmamak, ibadet etmemek, ibadet Cinslerinden herhangi birisini Allah'tan başkasına yönlendirmemek. Tağutların Rabbimize ve ilahımıza ait sıfatları kendilerine nispet etmelerini reddetmek. Buna karşı çıkmak. Onlara muhalefet edip onlara düşman olmak. Onlara kesinlikle sevgi beslememek. Düşman olmak. Bunlara tapanların küfür içinde yaşadıklarına inanmak. Tarikatçıların yani şeyhlerinin kaybı bildiğine inananların veya hocalarının Liderlerin kaybı bildiğine inananların küfür içinde yaşadıklarına inanmak, onlara karşı adavet, düşmanlık içerisinde, buz içerisinde olmak, din yalnızca Allah'a has kılınana ve tağutlara kulluk ortadan kalkana kadar dil, el ve mal ile cihad etmekle yapılır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yalnızca Allah'a ibadet edilmesi sağlansın diye kıyamet öncesinde kılıçla gönderildim. Bu Kur'an'da da ifadesini şöyle bulmaktadır. Bu hadis Ahmet bin Hanbelli İbni şeyben rivayetidir. Ayette de Enfal 39'da Dünyada fitne kalmayıp din tamamen Allah'ın dini olunca kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir. İslam'da cihadın amacı tevhid inancını yerleştirmek ve tağutlara kulluğu yok etmektir. Rid'i bin Amir'in Fars ordusunun kumandanı Rüstem'e dediği gibi. insanları kullara kulluktan Allah'a kulluğa, dünya sıkıntısından ferahlığa, dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine sevk etmek için görevlendirildik. Allah dinini bize vererek mahlukatı kendisine yönlendirmemizi emretti. Kim bunu kabul ederse biz de onu kabul edip geri döneriz. Reddedenlerle ise Allah'ın vaadi gelince kadar savaşırız. Allah'ın izniyle. Ee, bu şekilde cihat, yani tevhidin hakim olması için cihat tarihin hiçbir döneminde farzlıktan çıkmamıştır. Kayamet gününe kadar taze ve yeşildir. Kim bu zaman cihat zamanı değildir derse, o Allah'ın dinini değiştirmek isteyen belamlardan birisidir. Cihadın her durumda e, mesela kişi kendi gücü nispetinde Allah yolunda cihad etmekle mükellef. Cihad sırf savaşmak değil yani. Yani sırf savaşmak değil. Yani herkes e, buna göre elinden geleni yapar. Ama mesela cihada katılamayanlar da cihada gidenlere malla yardımlarıyla destek olmak zorundadır. Mesela e, şöyle diyelim. Biz bu ortamda e, kılıç sıyrılmış değil ama şirk işleyen insanlar da var. Burada biz şu an tebliğ, davet boyutundaki cihatla muhatabız. Başka yerlerde e, silahlı bir cihat söz konusu. Çeçenistan'da, Afganistan'da, Filistin'de burada silahlı bir cihat söz konusu. Oradakilere de dualarımızla olsun, e, maddi yardımlarımızla olsun, herkes gücü nispetinde. E, bunlara destek olmak zorunda. Ama bizim üzerimize şu an burada yaşayan insanlar için... Ne var? Tebliğ vazifesi var. Eğer bir kimse bu tebliğ vazifesinin içerisinde yer almıyorsa, ya öğrenen, ya öğreten veya bunlara destek olan değilse, inanın bu ülkede yaşaması caiz değildir. Çünkü Allah'ın dini hakim değildir bu topraklarda. Farzdır bu davetin içerisinde olmak. Allah'ın kelimesinin yüceltilmesi için mücadele içerisinde olmak ve bu davete her şeyinden daha fazla kıymet vermek. Malından, mülkünden, canından. Bugün basit bir tebliğ uğrunda insanlara hak davetinin ulaşması için itibarından feda edemeyen, basit çıkarlarından feda edemeyen bir insan, yarın iş silahlı cihat boyutuna gelir zaman canını nasıl verecek? Yani e, bu işlerde hiçbir zaman, Lafa değil, e, işlenen amele bakılır ve e, cihat noktasında mesela e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu gibi sözlerde sakınırmış. Mesela demiş ki düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin ama karşılaştığınızda da geri dönmeyin. sebat edin buyuruyor. Bu e, mesela bazı şeyler var. Türkiye'de. İşte bu Filistin'deki olaylar için bir sürü mitingler yapıldı. Veya Türkiye'nin içerisinde olan bazı olaylarda halk sokağa dökülüyor, demokratik tepkisini ortaya koyuyor. Yani onların ifadesiyle demokratik tepkisini ortaya koyuyor aslında. Allah'ın yolunda ancak Allah'ın dinine uygun şeylerle mücadele edilir. Bu tep demokratik tepkiler ise ancak İslam davetinin hızını kesen boş şeylerdir. Uygulanmak da böyle. Partiler partiler konusu da böyle. Bakın Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi'nin e, Türkiye'de faaliyete geçmesinden öncekiyle sonraki dönemlerini bir kıyaslayın. İslam'ın yaşantı ne kadar dumura uğradı? Neden dumura uğradı? Bu demokrat kafirlerden bir ümit, bir beklenti içerisine girdi insanlar. Bu yolla da İslam hakim olabilir zehabına kapıldılar. Halbuki Allah Azze ve Celle Kafirun Suresini indirdiğinde bu tür bir anlayışı reddetmişti. Bir gün senin ilahına bir gün bizim ilahımıza tapılsın diyenleri reddetmişti Kafirun Suresinde. Sizin dininiz size benim dinim bana demesi emredildi Müslümanlara. Bu bir aldatmacadır. Türkiye'deki demokrasi ancak ABD'nin istediği kadar bir demokrasi olur. Bunu ne AKP değiştirebilir ne CHP değiştirebilir. Yani bunlar e, basit aldatmacalardan ibaret. Ee, ama gerçekten bu oyunları arkasındaki iç yüzünü bilmeyen insanlar bu noktada çok yanılıyor ve oy vermekle sanki bu zulmü def edebileceklerini veya hafifletebileceklerini zannediyorlar. Meseleyi öyle görüyorlar fakat hakikati halde e, demokrasi Müslümanları kandırarak küfrü Türkiye topraklarında ve Türkiye gibi olan ülkelerde hakim kılabilmek için uydurulmuş çok e, sinsi bir tuzaktır insanlar bu yolla aldanıyor. Bakın daha önce demokrasi oyununa düşen insanlar İslam'ın geleceği bu devlete gelebileceği inancındayken o insanların devamı olan bugünkü nesiller ya işte başını açan da rahatça örtün örtende rahatça örtsün inancında bugün. Yani tam demokrasinin istediği kıvama gelmiş durumdalar. Zaten sistemler Türkiye ve ee, emperyalizm güçlerinin altında böyle asimile edilmek istenen İslam ülkeleri, Müslümanların yaşadığı ülkelerde hep bu tuzaklar uygulanmış. Onlara aba altından sopa gösterilmiştir. Önce kızıl bir zulüm uygulanmış. İnsanlar demokrasiye razı edilmiş. Ya bu zulümden seç olmazsa demokrasi demişler. Hayır kardeşim demokrasi değil. Bizim istediğimiz sadece ve sadece İslam. Sadece Allah'ın indirdikleri. İşte e, bu gibi gafletlere düşmemesi lazım Müslümanın e, ve hakkın batıl üzerine zahir olabilmesi için, galip olabilmesi için kendi malından, kendi ailesinden, çoluk çocuğundan, kendi rahatından daha fazla bu yolun selameti için çalışması. Allah yolunda, Allah için e, bunlardan fedakarlık yapması gerekiyor. Yani cihat bunu, bunu yüklüyor insana. En başta bakın nefisle mücadele söz konusu. Nefsiyle bu cihadı yapmayan bir insan ister tebliğ alanda olsun, ister harp alanda olsun diğer cihatları hiçbir zaman yerine getiremez. Suri olarak getirse bile iç aleminde bu cihadı, bunun mücadelesini yapmayan bir insan ancak münafık olarak gitmiş olur Allah muhafaza. Yani birilerinin sözü için, birileri kahraman desin diye veya e, başka şeylerle bunu yapmış olur. Yine mitinglerinde İslami duyguların önünü kestiğini söylüyoruz. Yani adam mitinglerde bağırıyor, çağırıyor. Yahudi'ye olan öfkesini Amerika'ya olan öfkesini orada kusuyor. Ee, ne yapıyor? Kin kalmıyor. Halbuki bu kini saklaması lazım Müslüman'ın. Bu kin kalbinde hep bulmak zorunda kafir karşı. Allah için buz etmek, imandan olduğu gibi Allah için sevmek de imandan. Yani sevdiğini sadece Allah için sevmek, düşman olduğuna da Allah için kin gütmek. Allah'ın dinine düşman olanlara Allah için kin gütmek. Türkiye'de maalesef şirki işleyen insanlar işte tekkelerde, bir takım cemaatlerde, gaflet içerisinde olan bu tekkelerde, bu şirkin içerisinde olan insanlar bilmeden işledikleri için biz bunlara tebliğ ile mükellefiz. Yani bunlar Tevbe suresinin 31. ayetindeki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasına bakın. Allah'ın dininden bir haramı helal kıldıklarında siz helal kabul etmiyor muydunuz? Allah'ın dininden bir helali haram, haramı helal kıldıklarında siz öyle kabul etmiyor muydunuz? diyor. Yani bunun şirk olabilmesi, küfür olabilmesi için, bir alimin sözüyle insanın küfre düşebilmesi için ilk önce Allah'ın dinindeki hükmü bilmesi lazım. Ben Allah'ın kitabında Resul'ün sünnetinde mesela faiz. Faizin haram olduğunu biliyorum. Müftü efendiler işte diyanet kuruluşu çıksa, hoca efendiler ittifak edip görüş birine varıp şunu söyleseler bana işte artık bu zamanda faiz zaruret işte ev zaruret. Bu sebeple kredi çekip ev alabilirsin diye fetva verse Verdi. verdiler işte. Bu için. kimseler Verdi. kafir olmuşlardır. Bu kimseler bu fetvayı verenler kafir olmuşlardır. Onlara bu fetvayı yetkisini verenler, onların sözüyle bu fetvayı kabul edenler de neuzbillah kafir olmuşlardır. Çünkü Allah'ın dininde bunun haram olduğunu biliyor. Allah'ın dininde bunun haramlığını bile bile bu alimlerin getirdiği fetvayı ne yaptı? Allah'ın dininde hüküm koyma mertebesine getirdi. Allah'ın koyduğu bir haramı kim tebdil edebilir? Kim hüküm koyabilir Allah'ın dininde? Kim böyle bir yetki verirse işte o, onu tağut edilmiştir. Kendisi de ok gibi İslam dininin dışına çıkmıştır. Yani burada bilmek şart. Ama bir kimse Allah'ın kitabında faiz hükmünü bilmez, gerçekten bilmeyebilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bunu yasakladığını, kıyamet gününde bir e, nasipsiz güruhun bunu helal sayacağını e, bildirdiğini duymamıştır, bilmemiştir. Bir takım şüpheleri aldanarak şey yapmıştır. Bu kimseden bu şüpheler giderilinceye kadar muayyen şahıslarda bu şüpheler giderilinceye kadar onlar tekfir edilmez. E, haram olup da çekildiğini parçet. Tabi, haram kabul edip çekerse onda günah işlemiş olur. Yani helal sayma gerçekleşmedikçe burada tekfir söz konusu olmaz. Ne zamanki istihlal, istihlal masiyet küfürdür diye bir ifade vardır kaydı olarak. Yani bir haramı helal sayma. E, Ağzanın ameline kalbin inancı da bir araya geldiği zaman, cem olduğu zaman ikisi o zaman küfür söz konusu olur. Mücerret olarak amelin küfür olması sadece belli şeylerdedir. Mesela bir kimse alıp musafı helaya atsa. O kimsenin bu ameli küfürdür. Ama muayyen bir şahıs hakkında illaki bu hükmü vermeden önce sorulur. Senin kastın neydi, sen ne yapıyorsun diye sorulur. Ama işlediği şey küfürdür bak. Çünkü hmm. Kur'an olduğunu. Kur'an olduğunu bilmiyor olabilir. Bunun gibi ayrıntılar var. Ama Veya Musa aleyhisselam örneğinde olduğu gibi öfkeden kendisini kaybetmiş olur. E, yer Levhaları fırlatması örneğinde olduğu gibi. Muayyenlerde bu sorgulama yapılır. Ama fiili küfürdür. Mesela Peygamber ve vesselam'ın hadisinde diyor ki adam diyor. E, şey, Allah Azze ve Celle kulunun tebesine öyle sevinir ki bir adam e, bütün yükünün yüklü olduğu eşeğini kaybeder. Sonra da bulunca o kadar sevinir ki sevincinden şu sözü söyler. Ya Rabbi sen benim kulumsun ben de senin ilahınım. Ben de senin Rabbinim der diyor. Sevincinden kastısız olarak bunu söyler diyor. Yani dil süşmesi. Ha, dil süşmesi. Bakın bu söz küfürdür. Zahirde biz bir kimsenin bu sözü söylediğini görsek hemen ona sorarız. Senin kastın ney? Dilim sürçtü deyip hemen tevbe etse o, o kimseye kafir hükmünü vermeyiz. Ama söylediğinde ısrar ederse o kimsenin kellesi uçurulur. Yani o kimse e, kafirlik o kimse için sebat bulur. Sabit olur. Yani bunun gibi şeyler var. E, son olarak cümlelerimizi tamamlayalım inşallah. Rabbimiz bir başka ayetinde En'am suresi 162 163. ayetlerinde şöyle buyuruyor. De ki: Benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de hep Rabbül alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Eşi ortağı yoktur onun. Bana verilen emir budur. Ona ilk teslim olan da benim. Aslında burada vurguyu tercümede doğru yapmıyorlar. Ona teslim olanların ilki olmam emrolundu. Yani Müslümanların ilki olmam emrolunda ifadesi var burada. Yani bu ne demek? Hiç kimse bu dinin sahiplenmese ben tek başıma kalsam yeryüzünde bu davayı sıfırdan üstlenip insanlara bunu anlatırım. Allah Azze ve Celle'ye kullukta hiçbir şeye ortak koşmam. Namazımı da, haccımı da, nüsruklerimi de, ibadetlerimi de sadece Allah'a has kılarım. Bütün yeryüzünün buna muhalefet etmesi beni ilgilendirilmez. Bana emrolunan şey budur. Yani Müslümanların ilki olmam emrolundu. Hani bazıları derler ya, senin bu dediğini yapan nerede? Ya sen doğru konuşuyorsun da, hani yapan nerede diyor ya, yapanın nerede olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Hiç kimse yapmasa ben bunu tek başıma yapmakla mükellef. Allah'ın emrini yerine getirmekle. Bütün insanlar bu emirden yüz çevirse de, tek başmada kalsam buna devam etmem emrolundu anlamı vardır. Metinde geçen, ayetin ifadesinde geçen bu bütün Müslümanları ilgilendiren bir ifade. Bütün Müslümanlar. Ne diyor bak? Benim namazımda, her türlü ibadetlerimde, hayatımda, ölümde Rabbül Alemin olan Allah'a aittir. Yani bu, bu ifadenin peygambere has olduğunu söyleyemeyiz burada. Yani peygamberlerden başkaları sanki ibadetlerini Allah'a has kılmayabilir gibi bir anlam çıkar. Devamında da bana Müslümanların ilki olma memuru olundu diyor. Yani bu emirden herkes kendine bir pay çıkarmalıdır. Evet Nebi Aleyhissat ve Samson peygamberdir, vefat etmiştir. Ama ondan sonra din çoğu zaman bektü mura uğramış, bid'atler sünnetlerin yerine almış. Bu bidatlara karşı çıktığın zaman sanki bir sünnet reddedilmiş gibi halk tepki gösterir olmuş. Tıpkı İbn Mesud radıyallahu anh'ın haber verdiği gibi. İşte bu zamanda Gariplere müjdeler olsun diyor. O garipler ki yaşadığı belli de icabında tek bir köyde, tek bir ilçede, tek bir e, ülkede tek başına olan kimseler. Tek başına bu daveti ayaklandıran kimseler. Tek başına bile olsa o kimsenin işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu cemaat olan sahabe topluluğuna tabi olması... ...her halükarda sabiler gibi inanması, sahabeler gibi amel etmesi... Kur'an ve sünneti her şeyin üzerinde tutması o kimseyi sahabeler topluluğuna dahil ediyor. Kim bir kavmi severse onlara tabi olursa onlarla haşr olur. Kim bir kavmin kalabalığını artırırsa onlar onlardandır. Bakın şimdi bu ülkede sünnetle amel eden insanların az sayıda olması sakın sizi üzmesin. Bu az sayıda olan insanlar çok büyük bir topluluğun mensupları. Sahabe topluluğunun. Biz bu yolda sebat edersek Allah bizi Kıyamet gününde, ahiret gününde onlarla bir araya getirecektir inşallah. Allah e, bizleri bundan muvaffak kılsın son nefese kadar inşallah. Bu ayetteki yani Enam 162-163. ayetlerindeki nusuk kelimesi kurban ya da genel olarak ibadetler demektir. Hayatımızın tamamı Allah için olup ölümümüz de onun emriyledir ve onun emrettiği şey yani İslam üzeredir. Yani Allah bizden hayatımızı da istiyor, ölümümüzü de istiyor. Bunların hepsinin Allah'ın dini üzeri olmasını istiyor. Bakara 132'de şöyle buyurmuştur. Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve evlatlarım dedi. Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. Sakın İslam dışında başka bir din üzere ölmeyin. ''Bana da böyle yapmam emredildi. Ben Müslümanların ilkiyim.'' ayetleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu ümmetin ilk Müslümanı olma emri tevdi edilmiştir. ''Namaz, kurban, Allah'ın hükümleri çerçevesinde yaşanan bir hayat ve onun din üzerine ölüm, kulun yalnızca Allah için gerçekleştirmesi gereken ibadet ve fiillerdir. Yoksa herhangi bir ülke için yaşayıp onun uğrunda ölmek doğru değildir.'' Mesela vatan için ölmek diyorlar, bayrak için ölmek diyorlar, ee, ırkı için ölmek. Bunun gibi demokrasi için, özgürlük için, hürriyet için bakın bu sahte davalar hep e, kişiyi şirke götüren, tavsuba götüren, İslam davasından uzaklaştıran şeylerdir. Müslüman sadece ilahi kelimatullah için ölür. Allah'ın kelimesinin gücü olması için ölür. Parası Onun içinde ölenlere da şehit diyorlar. Şef. Yani... E, Bunu Allah eğer böyle olursa Allah için yapılacak ne kalır ki? Yani bir kimse vatanı için ölse Allah için ne kalır? Yani Allah için ne vardır ki bunda şehit denilsin? Mesela bir Kore için söylenenlerde olduğu gibi veya e, bütün Allah'ın dini dışında güdülen bütün gayeler, yolunda ölünen bütün gayeler. Bugün demokrasi şehidinden bile söz ediliyor. Basın şehidinden söz ediliyor. Hocam peki bir malını korurken öldürülürsen bu şehit oluyor ama? Bunlar mecazi şehitlikler. Mesela göçük altında kalan, boğularak ölen gibi bazı ibareler var. Bunlar farklı şeyler. Yani Allah yolunda öldürülen şehit gibi değil. Onun derecesini kıymetini ancak Allah bilir. Şehitlerin en fazletlisi e, atıyla, canıyla öldürülen e, kanının son damlasına kadar savaşanınkidir. Şehitlerinin üstünü budur. Başka bir rivayette mesela e, sorunu alacağım şimdi. Başka bir had şeyde, hadiste diyor ki zalim sultanın karşısında söylenen hak söz diyor. En büyük cihattır diyor. Bakın bu kimse canını ortaya koyuyor zalim bir sultan karşısında bir haksızlığa karşı çıkarak kutri haset derken yani bir kadın doğumdayken... lütfen bu geçen bir eksik söylediler de çünkü kutri haset der öğretildi. Doğru mu hocam? Hadiste sayı olarak geliyor bu. Şeittir yani. Tabii o onlar e, şey gibi değerlendirilmiyor. Bu söylediğimiz Allah yolunda cihattan ki şeyittik gibi değerlendirilmiyor ama onlara Hadislerde bu ifadeler gelmiştir. Biz de hadislere öylece iman ediyoruz. Yani sahih rivayetler. İnsan Allah için yaşar ve onun için ölür. Yoksa üzerine bastığı mahluk olan hiçbir şeyi akledemeyen herhangi bir yeryüzü parçası uğruna yaşanmaz. O da Allah'a aittir ve onun yarattığı bir şey olup ona boyun eğmektedir. Allah'ın emri doğrultusunda akıp gitmektedir. Kanlarımız ve ruhlarımız nasıl olur da bir yeryüzü parçasına feda olabilir? Bilakis sadece Allah'a feda olmalıdır ve ona yönelmelidir. Evet, uluhiyet konusunda e, koşulan şirklere, yani bugün tağut konusundan bahsettik. Allah izin verirse ileride devam edeceğiz. Yani uluhiyet konusunda e, hangi meseleler insanı şirke düşürür, devam edecek. Bu konuyla ilgili olarak, bugün işlediğimiz konuyla ilgili olarak sormak isteyen kardeşimiz varsa... Az önce Yerüzü parçası için öldürülen şehitlerdi değil Evet. Ayette sizi yurtlarınızdan çıkarmak için savaşın. Evet. Böyle bir şey var. Yani yurtlarınızdan çıkarmak burada insanın yurdunu savunmaktaki gayesi Allah Azze ve Celle'nin dinini ikame edebilmektir. Mesela e, sizi yurdunuzdan çıkarmak için savaşanlarla savaşın. Biz bu ülkede farz muhal e, İslam devleti düşünün burayı ve kafir geliyor bize saldırıyor. Bizim onlara mukabele etmemiz lazım. Bu yurdu, yani Allah'ın hükümlerinin hakim olduğu bu yurdu, yani Farz-ı öyle kabul ettiğimiz bir yurdu, onların saldırılarına karşı savunmak zorundayız. Onlarla savaşmak zorundayız. Ama onların amacı de... toprak olabilir ama bizim amacımız Allah'ın dini. Şu anda Cihat, Yok, anladım, bir ülke her kim şey, ilahi kelimatullah için savaşırsa o Allah yolundadır yani tek gayesi bu olmalı insanın yani şu anda Türkiye, Türkiye herhangi bir saldırı olursa Müslümanların üzerine fazla aynıdır ciharet. onu tabi Türkiye'de mesela eee Türkiye'de şimdi cihat konusunu şöyle ele almak lazım savaşmak Mesela şeylerle harcilerle de savaşmak var. Onlarla savaşın diyor bu ama şey burada var. onlarla yapılan savaşa cihat denilmiyor. O bağıyla isyankarlarla savaş kapsamında ele alınıyor yani ifsat için uğraşır bağıyla isyancılar eşkıyalar onlarla yani bu terörist dediğimiz kesimler eşkıyalar bunlarla savaşılması vardır bunların bulunduklarında yakalandıklarında öldürülmesi de vardır. Böyle bir ceza takdir edilmiştir. Bozgunculuk çıkaranların öldürülmesi var. E, bu savaşta yani namuslara, mallara, cana yapılan e, saldırılarda hadislerde bu gelmiştir. Mal uğrunda öldürülen şehittir. Can uğrunda öldürülen şehittir. Yani bu talih yollardan yine şehitliğe e, dönüyor bunun şeyi. Bu kimse de tevhid olması şartıyla tevi değerli değilse zaten o kimse için. Bir şey daha da sorabilir miyim? Bu haricileri gördüğünüz yerde öldürün diyor. Gördüğünüz yerde öldürün mü diyor? Yoksa ben onlara elitseydim at kaldırmam. He, öldürün. Öldürülü gibi öldürürüm. Yani onları gördüğünüz yerde öldürün demiyor mu Allah bunlar... Yani bunlarla karşılaşırsanız öldürün diyor. Yani bunlar zuhur ettiğinde öldürün. Şimdi mesela bunların vasıfları ile ilgili mesela insanların bazıları işte diyorlar ki işte şunlar harici, bunlar harici. Yani biz kesin bir vasıf bilemiyoruz. Nasıl da oluyor da bir insana kesinlikle harici diyebiliyor insanlar ya da biz nasıl değerlendireceğiz, nasıl tanıyabileceğiz bunu? şimdi burada bir kere şunu tartmamız lazım ee, Ali radıyallahu anh peygamber aleyhisselatü vesselam ismen hitap etmişti yani sana karşı ayaklanacak, dinden çıkacak bir topluluk olacak diyerek bu haricilerden bahsetmişti Nehravan savaşında da e, hariciler toplanıp gerçekten Ali radıyallahu anh'ın karşısına çıktılar Ali radiyallahu dediler ki işte bunların hükmü nedir, durumu nedir? E, bunlar kafir midir? Hayır onlar küfürden kaçıyorlar diyor. Onlar bizim kardeşlerimizdir diyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a gibi bazı e, sahabilerden arkadaşlarını onlara gönderip de bulunacağı kadar... Ali radıyallahu an onlarla savaşmıyor. Hatta saldırı onlardan gelince kadar Ali radıyallahu an onlarla savaşmıyor. Yani harcı oldukları kesin olan kimseler hakkında bile bakın Ali radıyallahu an Allah Resulü'nün hadislerini en iyi anlayan e, sahabesidir. Onlar bakın nasıl bir yaklaşım içerisinde. O mesela isteseydi Ali radıyallahu an Harura denilen yere baskın yapar onların hepsinin boynlarını keserdi. Bunu yapmıyor. Ne zaman ki onlar kılıç kaldırıp Ümmete ihsatta bulunuyorsa o zaman bunu yapıyorlar. Şimdi Müslümanların bir otoritesi olur. Hakim otoritesi olur. Yönetimi olur da bu yönetim içerisinde yani şer'i bir e, devlet, İslam'a göre yönetilen bir hilafet devletini düşünün. Bu ortamda harcayar kendilerini belli ederse ancak böyle bir ortamda net olarak belli eder. Yoksa bugünkü gibi fitne ortamında her şeyin hakla batılın karşı olduğu bir ortamda birisine harici itamında bulunup onu işte bulunduğu yerde öldürmesi gereken hariciler klasmanda ele almak doğru değil. Yani bu kategori kategori gibi. E, tabii mesela harcileri haricileri ehli sünnet bidat ehli olarak değerlendirmiştir. Bugün haricilerin tayininde e, Kendisinin ehl sünnet olduğunu söyleyen insanlar da hata ediyor. Nasıl hata ediyor? Her gördüğü tekvirciyi harci olarak ele alıyor. Yani tekvirde bulunan herkesi harcı olarak ele alıyor. Bir kere tekvirinde tevile dayanan, dinlen bir nasla dayanan bir insan harci değildir. Mesela namaz kılmayan birisini tekvir eden harcı değildir. O Allah ve Rasulü'nden gelen naslara uygun olarak, Hareket etmiştir ama muayyen bir şahsa bir nasın uygulanmasında hata etmiştir. Mesela Halid bin Velid örneği var bu konuda. Halid bin Velid Malik bin Huveyre'yi öldürüyor. Oradan sahabelerden birisi diyor ki o diyor Müslümandı. Yani Müslüman olduğunu söylüyordu. Buna rağmen onu dinlemerek öldürüyor Halid bin Velid radıyallahu ve onun da karısını alıyor. Ömer bin Hattab Halife Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Ey müminlerin emiri işte Halide recim uygulamalısın. o zina etti diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Halit tevil yaptı diyor. Ve tevilinde hata etti diyor. Yanlış yaptı diyor. Ben onu öldüremem. Tevil yapmıştır diyor. O halde onu diyor kısas yap çünkü o birisini öldürdü diyor. Yine aynı şeyi söylüyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Tevil etti ve hata etti. Yanıldı diyor. Yani etti, yani e, Halit bin Velid radıyallahın boşu boşuna tekfirde bulunmadı yani ona. Müslüman olmasına rağmen e, bir küfür işlemesi. Ona onda e, küfürle itham ettiği bir işte sebepten dolayı Halit radıyallah onu tekfir ediyor. Öldürüyor. Mürted olmuştur hükmünü veriyor. Hiç olmazsa diyor onu görevden al deyince Ömer radıyallah, Ebubekir radıyallah bu defa diyor ki Halit diyor Allah'ın müşriklere karşı sıyırdı bir kılıçtır diyor. Ben onu kınına sokamam diyor. Şimdi burada bakın tekfirde bulunanlara karşı takılması gereken tavır var. Diğer taraftan bizim Müslümanlar olarak Allah ve Resulünden gelen naslara iman eden teslim olan kimseler olarak şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela Kur'an'ı okuyup bunun güzellikleri kendisinde yerleştikten sonra İslam'ı bir gömlek gibi sırtından atan Sonra komşusuna karşı kılıcı kaldırıp onu müşriklikle itham eden kişiyi şirke daha yakın olarak vasıf veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Herhalde Kur'an okuyup güzelliklerle yerleşen bir kimse boşu boşuna komşusunu ne yapmaz? Şirkle itham etmez. Burada ümmete karşı çok ciddi uyarlar var. Kardeşine el kafir diyen eğer onda o vasıf yoksa kendisine döndürür o şey diyor. O hükmü diyor. Demek ki Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler nasıl ki hüküm koyanlar nasıl ki İslam dininin dışına çıkıyorsa bundan sakınmamız gerekiyorsa bu küfürden başkasını kesin bir delil olmaksızın tekfirde bulunmaktan da bu şekilde sakınmamız lazım. Bu noktada mesela biz umumi naslara tutunuruz. Bu bizi için kurtarıcıdır. Mesela Allah yalancılara lanet etsin diyor, diyoruz. Ama işte... Ya işte birisi yalan söyledi. Ee, işte Ahmet yalan söyledi. Allah Ahmet'e sö e, lanet etsin diyemiyoruz burada. Muayene indiremiyoruz burada laneti. Allah zalimlere lanet etsin diyoruz. Ama muayyen bir şahsa e, zulmetti diye lanet edemiyoruz. Buralarda genel hükme sığınıyoruz biz. Neden? Çünkü Müslümanların e, bir kimseyi, muayyen bir kimseyi, Tekfir noktasında hiçbir itirafa düşmeden sorunu ortadan kaldırabilecek bir kadısı yok. İslam kadısı olsa bugün o kimseye hüccet-i yapılır. O kimse de e, ya kabul eder artık İslam'a dönüş yapar o hatasından döner. Veyahut da küfrü tercih eder. E, bunun karşısında ölümü göze alır. Hiçbir sorun kalmaz o zaman. Ama bu otorite olmadığı için işte Ahmet'in kafir dediğinde Mehmet kafir demiyor. Bu sefer sen benim kafir dediğime niye kafir demedin, kafiri niye tekfir etmedin diye Mehmet'le gümürtüye gidiyor. Yani ismen, ismen bir kimsenin tekfir edilmemesinden dolayı kişinin kafir olması ancak naslarla bildirilen isimler hakkındadır bakın. Mesela Ebu Ceyli tekfir etmeyen kafirdir. Sabittir. Şeytanı tekfir etmeyen kafirdir. Firavun'u. Bunun gibi naslarla küfrü sabit olan kimseleri tekvir etmeyen kimse kafirdir. Muhammed Ama muahit diyor şeytana bile şeytana bile aynı şeyi söylüyor. Abdülkerim el-Cili insanı kamil diye kitabı var orada şeytanın e, tevhid ehli olduğunu söylüyor. O Adem'e bile secde etmedi diyor. Tevle bak Allah'tan başkasına Allah'tan başkasına secde etmeye kabul etmedi diyerek onu tevhid ehlinin önderi olarak takdim ediyor. Yani e, maalesef bu tür şeyler var. Bizim onun için burada e, mesela namaz konusu belki en sık karşılaşabileceğimiz meselelerden birisidir. Biz namazın hükmünü koyarız ortaya ama muayyen şahıslarda e, o kimsenin kendi vicdanına bırakırız. Kardeşim nasıl böyle? Eğer namaz kılmayan bir insan Müslüman olabiliyorsa... ''Şu naslardan sen bunu nasıl çıkardın bana da anlat.'' deyin. <gülüyor> namaz kılmak olmuş. Adam diyor, Ka kalbim temiz diyor, namaz kılmasak mı <gülüyor> dedi. Peygamberimizin kalbi temizleşti. Evet, Onda diyor mi? sabahlarına <gülüyor> da namaz almış böyle öyle. Ama benim kalbim temiz diyor. Evet. <gülüyor> o boylan da <de> işlemi O zor söylüyor. <yani. gülüyor> Adamın getirdiği delil bu. Evet. ''Sübhaneke Allahümme ve biramdik ve eşhedü en la ilahe illah'in tevahtek ve estağfurike ve tu bilek.''